Rabbimiz Allah Subhanahu ve teala'ya hamd, Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun ailesine, ashabına, kıyamete kadar onların yollarına uyanlara salat ve selam ettikten sonra. Müellif, İmam Muhammed ibn-i Abdil Vahhab rahimahullah, Keşfüşşubuhat isimleri sadesinde, geçen hafta bırakmış olduğumuz yerde şöyle diyor. وَاَمَّ الْجَوَابُ الْمُفَسَّلُ وَاَمَّ الْجَوَابُ الْمُفَسَّلُ Mufassal olan, tafsilli, ayrıntılı olan cevaba gelince hatırlayacağımız üzere müellif rahimehullah batıl ehlinin, şirk ehlinin şüphelerini, itirazlarını iki vecihten cevaplanabileceğini, bunlara iki türlü cevap verileceğini beyan ettikten Mücmel olan, genel olan cevabı verdikten sonra artık mufassal olan, ayrıntılı bir şekilde onların ileri sürdüğü şüphelere, itirazlara cevaplar vermeye başlıyor. Diyor ki bu amel cevabul mufassal. Tafsilatlı olan cevaba gelince fe inna a'da Allah'i Allah'ın düşmanlarının i'tirazatun kesire bir sürü itirazları vardır. Allah'ın düşmanlarının bir sürü itirazları vardır. Ne bu itirazlarını nereye yönlendiriyorlar? Neye karşı bu itirazları? <gülüyor> Ala dinir rusuli. Resullerin dinlerine karşı. Allah'ın düşmanlarının resullerin dinlerine karşı ortaya koydukları pek çok bir sürü itirazları vardır. Müellif rahimehullah Allah'ın düşmanlarının itiraz ettikleri yerin Resullerin dini olduğunu söylerken şuraya işaret ediyor. Yani onların itiraz ettikleri bu mesele, bu tevhid, bizim davetimizin esasını teşkil eden bu tevhid Muhammed İbni Abdülvahab'ın veya Şeyhülislam İbni Teymiyye'nin veya hatta bugün ismini bildiğimiz, bilmediğimiz muasır Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinin hususi onların şahıslarına ait bir davet değildir. O yüzden hasmımız bizi, biz bunu kabul etmediğimiz halde davetimizin tarih, boyunda, tarih boyunca tarih içerisinde gelmiş olan önderlerine nispet ederek bizi onlar etrafında fırkalaşmış, onlara intisap eden birileri gibi göstermeye çalışarak bizlere Vahhabi, Teymi vesaire şeyler söylemelerinin yanı sıra aslında onların itirazlarını yönlendirdikleri, itiraz ettikleri davet kimlerin davetidir? Resullerin davetidir. Resullerin, hatta bütün resullerin, sadece Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin değil, akhir zaman peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin değil, kendisinden önce de gelmiş, bütün resullerin, bütün enbiyanın davetidir. Bu tevhid daveti onların hepsinin davetidir. Yani bu davete yapılan itirazlar, ibadetin Allah'a has kılınmasına yapılan itirazlar, Allah Azze ve Celle'den başkasına da ibadet edilebileceğini ortaya koymak için yapılan itirazlar, ölülere yalvarmaya, yakarmaya, onlara adak adamaya, onlardan isteklerde bulunmaya yönelik ortaya koyulan şüpheler, itirazlar, aslında rasullerin dinine yapılan itirazlardır. Zira bütün rasuller evvelinden ahirine kadar bu aslı takrir etmek için geldiler. Bütün rasullerin esas mühimmesi, esas vazifesi, işte bu aslı takrir, etmekte her zaman tekrar ediyoruz Rabbimiz Subhanahu ve Teala ve rasulen en i'budu llaha ve ctenibuttagut biz her ümmete her ümmete yalnızca Allah'a ibadet edin ve tagut'tan kaçının diye rasuller gönderdik. Gönderilen bütün rasullerin mühimmesi bu Ve ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhiye ileyhi ennehu la ilaha illa ene Senden önce gönderdiğimiz her bir peygambere, her bir rasule muhakkak şunu emrederdik, muhakkak şunu vahyederdik. Allah'tan başka ilah yoktur. Öyleyse sadece bana ibadet edin. Bütün Resul'lerin ortak dini bu. Rabbimiz Ahkaf suresinde buyuruyor, diyor ki وَذْكُرْ أَخَوْ عَادٍ اِذْ اَنْذَرَ bil ahkaf <بِالأحْقَاف> Ad kavminin kardeşlerini de an yani Hud aleyhisselam'ı diyor ki Allah اِذْ اَنْذَرَ bil ahkaf <بِالأحْقَاف> Hani o kavmini Ahkaf denilen bir yerde uyarmıştı. Sonra diyor ki Allah وَقَدْ خَلَتِ النُذُرُ beyni بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ Onun öncesinde de ondan önce de ondan sonra da nice rasuller geldi. Her biri neye davet ediyorlardı? اَلَّا تَعْبُدُوا illallah. إِلَّ Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Öyleyse bu batıl ehlinin, bu itirazlarının esas muhatabasında kimlerdir? Rasullerdir. Bunların itiraz ettiği şey rasullerin dinidir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in dinidir ve ondan önce onun kardeşleri olan diğer enbiya'nın ve rasullerin dinidir. Bu davet, bu tevhid daveti Ahmed'in, Mehmet'in falan filanın Muhammed İbn Abdülvehab'ın İbn Teymiye'nin daveti değildir bu hasmımızın göstermeye çalıştığı gibi. Diyor ki şeyh rahimehullah, "Lehum <gülüyor> i'tirazatun <gülüyor> katiretun ala Rasullerin dinine bir sürü itirazları var. يَسُدُّونَ biha اَنَّاسَ عَنْهُ Bu itirazları ile insanları işte bu Resullerin dininden alıkoymaya çalışıyorlar. Bu itirazlarla, bu şüphelerle, delil diye zannettikleri, tutundukları bu şeylerle insanları aslında kimin yolundan, nereden alıkoymaya çalışıyorlar? Resullerin dininden alıkoymaya çalışıyorlar. Hatırlayacaksınız bu Risale'nin mukaddimesinde tevhidi takrir ederken ve batıl ehlinin şüpheleri olacağını izah ederken müellif rahimehullah bir şey söyledi. Dedi ki Allah'ın hikmetindendir. Mutlaka gönderdiği her bir resul içinde onun yanında kimler var edecek? Düşmanlar var edecek. Düşmanlar var edecek. Ve bu düşmanlar o resullere düşmanlık edecekler. İnsi ve insi ve cinni düşmanlar bunlar. İnsanlardan ve cinlerden olan şeytanlar. Diyor ki Rabbimiz ve lek cealnâ likul nebiyyin adûan şeytanı insanı ve cin. İşte böyle. Her bir peygambere insi ve cinni şeytanlardan düşmanlar kıldık. Yûhî bazıhum ila bazın Onlar birbirlerine ne fısıldıyorlar? Neyi vahye ediyorlar? Süslü sözler vahye ediyorlar, yıldızlı sözler vahye ediyorlar. İnsanlara bununla anlatmak için diyor ki Rabbimiz: "Velau şâe rabbuke mâ faalûhu." Eğer Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Federhum ve ma yefterûn. Sen onları da, onların iftira ettikleri şeyleri de terk et. Çok mühim bir şey var ayetinde var bunda. Rabbimiz diyor ki, وَلِي تَسْغَى اِلَيْهِ اَفْئِدَةُ الَّذ۪ينَ لَا Onlar, bu insi ve cinni şeytanlar, yaldızlı sözler fısıldıyorlar ya, insanları kandırmak için, aldatmak için. Diyor ki Allah, bunu şundan yapıyorlar. Ahiret gününe inanmayanların kalpleri, Onlara etsin diye. Ve onlardan razı, hoşnut olsun diye. Allah diyor ki Onlar işte bu işleye, geldi, işleye geldikleri şeyleri, bu yapa geldikleri şeyleri yapmaya devam etsinler diye Allah her bir peygambere insi ve cinni şeytanları, şeytanlardan düşmanlar var etti. Dedik ki hatırlayacaksınız bu peygamberlerin varisleri olduğu gibi kimler olacak? Düşman. O düşmanların da varisleri olacak. O insi ve cinli şeytanlar o zaman yaldızlı sözler fısıldadıkları gibi insanların kalplerini kaydırmak için bugün onların varisleri de aralarında bu yaldızlı sözleri fısıldayacaklar birbirlerine vahiy edecekler. Ne yapmak için insanları resullerin dininden alıkoymak koymak için Rabbimiz diyor ki wa inna shayatinay la yuhuna ba'zu la yuhuna ila Şeytanlar. Sizinle mücadele etsinler diye, sizinle ceder etsinler diye kendi dostlarına vahyederler. Acik değil mi? Şeytanlar sizinle mücadele etsinler diye, sizinle ceder etsinler, size itirazlar getirsinler, hüccetler ortaya koysunlar diye ne yaparlar? Kendi dostlarına, evliyalarına vahyederler. Rabbimiz diyor ki in اَطَعْتُمُوهُمْ Eğer siz onlara itaat ederseniz, kulak kabartı dinler söylediklerine itaat ederseniz, le لَمُشْرِكُونَ ne olursunuz? Sizler de müşrikler olursunuz. Şeytan kendi evliyalarına, kendi dostlarına bizlerle mücadele etmeleri için, bizlere itirazlar sunmaları için, şüpheler atmaları için ne yapıyormuş? Vahye ediyormuş. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala buyuruyor ki eğer sizler ona onlara itaat ederseniz sizler de o zaman müşriklerden olursunuz. Yani Allah Allah'ın düşmanlarının Resullerin dininden alıkoymak için insanları. Ortaya koydukları bir sürü şüpheleri vardır. Bir sürü şüpheler yani bunları ayrı ayrı şimdi ele alıp bunlara mufassal olarak ne yapacak? Cevap verecek. Mufassal cevap dediği bu. Tafsil yaptı. Her bir şüpheye o şüphenin üzerinde cevap vermek. Diyor ki Şeyh Rahimahullah Minha kavluhum O itirazlardan birisi, onların şüphelerinden birisi, onların şu sözleridir. Derler ki biz Allah'a hiçbir şeyi ortak Biz Allah hiçbir şeye ortak koşuyor değiliz. Allah hiçbir şeye ortak koşmuyoruz. Bel Aksine bizler şahitlik ediyoruz. Ennehu la innehu la yahluku ve la yerzuku ve la yenfa ve la la Biz şahitlik ediyoruz. Allah'tan başka hiç kimse yaratamaz. Hiç kimse rızık veremez, hiç kimse fayda veremez, hiç kimse zarar veremez ve bu konularda rızık vermesinde, yaratmasında, fayda ve zarar vermesinde onun hiçbir ortağı yoktur ve diyorlar ki ve enle Muhammeden ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sallam'de la yemliku lenefsihi nefgan ve la darran. o bile kendi nefsi için bile o bile Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bile kendi nefsi için dahi herhangi bir faydaya fayda vermeye ve zarar vermeye malik değildi. Buna gücü yetmez. Fazlan an Abdul Kadir veya Bırak Abdul Kadir Geylani ve onun dışında diğer başka evliyalar şöyle bir kenara dursun. Anladınız mı itiraz? Diyorlar ki bizler Allah'a haşa şirk falan koşmuyoruz. Şirk koşmuyor, şirk koşmuyor olduğunu ne ile takdir ediyor? Diyor ki çünkü bizler şahitlik ediyoruz ki Allah'tan başka yaratan yoktur. Allah'tan başka rızık veren yoktur. Allah'tan başka fayda ve zarar verebilecek olan yoktur. Bırakın Abdülkadir Geylani veya herhangi başka bir veli-i salihi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bile kendi nefsi için bir fayda ve zarar vermeye sahip değildir. Yani ne diyor? Biz böyle itikadı diyoruz. Ancak Diyor ki ve lakin, ancak enem uznibun. Diyor ki ama ben günahkar birisiyim. Ve sâlihûne lehum salihlerin ise vardır. cehun indallah. Allah katında bir itibarları vardır. Allah katında bir makamları vardır. Ve atlubu minallâhi bihim. İşte ben Allah azze Allah'tan onlar ile istiyorum. Anladık mı şüpheyi? Ne diyor ben müşrik falan? Değilim. Allah'a şirk falan koşuyor. Değilim haşa. Hatta ikrar ediyorum bak tevhidi de kabul ediyorum. Allah Allah'tan başka hiç kimse yaratamaz diyorum. Allah'tan başka kimse rızık veremez diyorum. Fayda ve zarar vermek sadece onun elindedir. Ondan başka kimsenin fayda ve zarar vermeye gücü yetmez diyorum. Değil Abdülkadir Geylani veya herhangi başka birisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bile fayda ve zarar verebileceğini söylüyor falan değilim. Ancak diyor ki ama ben günahkar birisiyim. Yani günahlarımın affedilmeye ihtiyacı var. Ve bu salihlerin de Allah katında bir itibarları, bir makamları, mevkileri vardır. İşte ben Allah'tan onların bu makamları, bu mevkileri veya onların zatları ile istiyorum. Böyle söylüyor. Şüphe bu diyor ki şeh rahimhullah fecehu bimedem bu kimseye önceden geçmiş geç, geçtiği şekilde cevaplar. önceden izah ettiğimiz beyan ettiğimiz şekilde cevaplar Neydi o beyan? diyor ki vahuva o da şudur endiği kathum Rasulullahhi sallallahu aleyhi ve sellem Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendileriyle savaştığı o müşrikler vardı ya mukirrun bima zekert li eyyuhel mubtil ay batıl sahibe senin bu bahsettiğin bu zikrettiğin şeylerin hepsini onlar da ne yapıyorlardı ikrar ediyorlardı kabul ediyorlardı önceden bu tafsilatlı olarak beyan edildi değil mi Allah'ın kitabından apaçık be beyinlerle delillerle onların da bu bahsettiğin hususlarda bunlara kabul ediyor oldukları ikrar ediyor oldukları inanıyor oldukları böyle gizli mizli bir inanç değil sorduğun zaman hiç çekinmeden, yüksünmeden, gocunmadan açıkça cevap veriyor oldukları açık seçik Allah'ın kitabında beyan edilmişti. Biz de burada zikrettik. Onlar da aynı şekilde Allah'tan başka yaratıcı olmadığını ikare ediyorlardı. Allah'tan başka rızık veren olmadığını ikare ediyorlardı. Fayda ve zarar vermenin sadece Allah'ın elinde olduğunu ikare ediyorlardı. İbadet ettikleri putlarının latın, menatın, uzanın, veddin, suanın, yeğutun, yeğukun, nesirin Bunların ellerinde fayda ve zarar olmadığını biliyorlardı. Sorduğun zaman da bunu hiç çekinmeden cevaplıyorlardı. Ve muqirrun ve şunu da ikrar ediyorlardı. Enne awthanahum onlara ibadet ettikleri bu putları var ya la tudabbiru şeyen hiçbir şeyde idare etmeye, kontrol etmeye, kainatta tasarruf sahibi olmaya falan sahip malik değildiler. Bunu da ikrar ediyorlardı. وَإِنَّمَا أَرَادُوا مِمَّنْ قَسَدُوا Bununla beraber kast ettikleri, yöneldikleri, teveccüh ettikleri, dua ettikleri bu şeylerden sadece ne istiyorlardı? Yalnızca ve yalnızca ve <gülüyor> وَالشَّفَاءَا Onlardan sadece onların itibarlarını kullanmalarını ve kendilerini Allah katında şefaat etmelerini istiyorlardı. Bütün bu meseleler bu Risale-i Mukaddemesinde Apaçık bir şekilde takrir edilir değil mi? Wa la insa al-tahum man khalaqum ne diyorlar sizi kim yarattı deyince Allah yarattı. Qul man yarzukum min al-ismai wal-ak, amman yemlek al-ismag wal-ibsar, waman yuxrul-hayy min al-mayyit wa yuxrul-mayyit min al-hayy, waman yudab birul-amr ne diyorlar? De ki sizi gökten yerden niziklandıran kimdir? Bu gözlerinize kulaklarızdaki kim maliktir? Ölüden diriyi diriden ölüyü kim çıkartıyor? Bütün bu kainatın işlerini kim idare ediyor? Ne diyorlar? Feseyekulûnallah. Allah diyecekler. Yani bütün senin bu ikar ettiğini söylediğin ve kendini şirkten beri olduğunu ispat sadetinde zikrettiğin bütün bu şeyler var ya işte o zaten bunları kabul ediyorlardı. Diyor ki sonra şeyh وَقْرَ عَلَيْهِ مَا Allahu fi فِي ve وَوَضَّحَهُ Sonra ona bu konuda Allah Subhanahu ve Teala'nın kitabında zikrettiği ve apaçık bir vuduhla, apaçık bir şekilde açıkladığı ayetlerini oku. İşte bu bahsettiğimiz ayetleri oku. Onların rububiyeti kabul ediyor olduklarını ona o bu bu, bu ilgili ayetleri oku. Onların yöneldikleri bu putlara sadece onların makamları itibariyle yöneldiklerini, onların şefaatleri için yöneldiklerini bu ayetleri onlara oku. Çok önemli bir mesele var burada. Burada şimdi şeyhin müellifin sözünde bir kısa kısa bir ara verelim. Buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi onlar diyorlardı ki, bugün muasırlarımızın da dediği gibi. Aynalarını bugün duyuyoruz değil mi? Haşa biz Allah'a şirk koşmuyoruz. Haşa biz Allah'tan başka yaratıcının olduğunu, rızık verenin olduğunu, fayda ve zarar verenin olduğunu inanıyor falan değiliz. Biz Allah'a bu salihler ile yöneliyoruz. Allah'tan bu salihler ile istiyoruz. Kullandıkları ibare budur. Yani Allah'a salihler ile yönelmek, Allah'tan salihler vasıtasıyla istemek, eğer şöyle olsaydı, çünkü bu sözün zahiri şudur, Allah'tan salihler ile istemek ne şekilde olur? İstenilen kimdir burada? Allah. Yönülen kimdir? Allah nida edilen, Allah yalvarılan Allah'tır. Ama Allah azze ve celle şöyle denilir, Ya Rabbi, Filanın hatırı için. Ya Rabbi seninle, senden, onun ile istiyorum. Bu sözün zahiri böyle demeleri gerekir. Eğer böyle deselerdi, mesele burada kalsaydı, konu şu anda geldiğimiz duruma gelmez. Mesele tevhid çirk meselelerine kadar belki uzanmazdı. Biz bu yaptıkları işin gayrimeşru bir şey olduğunu anlatırdık. Bunun belki ileriki basamaklarda, ileriki adımlarda şirke bir kapı olabileceğini söylerdik. Ama söyledikleri bu sözden dolayı onların şirk işliyor oldukları söylemezdik. Eğer onlar bu sözlerine sadık olsalardı. Eğer biz Allah'tan onlar ile istiyoruz. Yani istedikleri kim? Allah olsaydı. Eğer Allah'a yalvarsalardı. Allah'a dua etselerdi. Ama bu dua ederken meşru olmayan bir şekilde Ya Rabbi senden filanca ile istiyorum deselerdi burada söyledikleri gibi ve bugün de bize söyledikleri gibi mesele buralara kadar gelmezdi. Ancak onlar böyle iddia ediyorlar ama böyle söylemiyorlar. İsimleri değiştirmişler. Allah'tan başkasına dua ediyorlar. Onun ismiyle, ona yalvararak, ona iddia ederek. Onu çağırıyorlar. Ondan imdat istiyorlar. Sonra bu yaptıkları işin ismine ne diyorlar? Tevessül diyorlar. Biz onu vasıta yapıyoruz. Yoksa biz Allah'a yalvarıyoruz diyorlar. Yoksa tevessül dedikleri şey, bizim tevessül dediğimiz şey bu değil. Bunun ismi başka bir şey. Bu nedir bu? Bu istigate. Bu dua etmek, bu yalvarmak. Eğer şöyle deselerdi Ya Rabbi filancanın hatırı için senden istiyorum. Evet bu tevessül olurdu. Biz de bunun gayrimeşru olduğunu anlatırdık. Sünnette olmadığını anlatırdık. Bu ümmetin salih selefinin uygulamasında olmadığını anlatırdık. Ama böyle yapanları şirkle ile ittihan etmezdik. Allah'a yalvardıkları müddetçe. Ama onlar Allah'a değil Onlara yalvarıyorlar. Sonra diyorlar ki biz Allah'tan onlar vasıtasıyla istiyoruz. Allah'tan istemiyorsunuz ki onlardan istiyorsunuz. Çok mühim bir mesele. Bununla ilgili çok önemli bir şüpheleri var. Meşhur bir şüpheleri. Mutlaka duymuşsunuzdur. Eğer duymadıysanız duyacaksınız. Diyorlar ki bizler Allah'ın dışında peygambere velilere, nebilere enbiyaya, salihlere Yalvarırken onlardan yetiş ey filanca kurtar beni bana şifa ver borcumu gider bu şekilde onlara yalvarırken aslında şöyle demek istiyoruz diyorlar. Yani ey filanca ey nebi ey salih sen benim bu, bu isteğimi Allah Azze ve Celle'ye ilet. Yani sen benim adıma Allah'a yalvar benim için Allah'a dua et de Allah benim bu ihtiyacımı gidersin. Aslında biz böyle demek istiyoruz diyorlar. Aslında böyle söyleyenler de böyle söylüyor demek istiyorlar. Bakın izah edeyim. Yakın zamanda belki birkaç sene yani on seneden az bir zaman önce helak olmuş birisi var. İsmini mutlaka duymuşsunuzdur. Muhammed Alevi Maliki. Duydunuz mu ismini? Bu, bu, bunun bir kitabı var. Mefahimun yecibu entusahah diye. Düzeltilmesi gereken anlayışlar isminde. Bu kitap Türkçeye tercüme edilmiş. Ben görmedim ama bu kitapta şirkin Allah'tan başkasına dua etmenin, istigase yapmanın, yalvarmanın, yakarmanın meşru olduğu, mübah olduğu, hatta bunun iyi bir şey olduğu anlatılmaya çalışılıyor. Muhammed Alevi Maliki diye birisi. Bunların şu anda muasırların bizim ülkemizde de dünyanın başka yerlerinde de en son dönem müteahhirlerden itimat ettikleri en sağlam kaynaklardan bir tanesi bu. Bu adam ve bu adam bu kitabı. Elhamdülillah Ehli Sünnet bu kitaba yeterli cevapları vermiş. Bu kitaptaki şüpheleri izah etmiş. izah etmiş. Ancak ben onun bu kitapta zikrettiği bir şeyden, bir şeyden size bahsetmek istiyorum. Şimdi böyle söylüyoruz ya bazılarımız bunu tasavvur edemiyor olabilir. Yok ya, o kadar da değildir. Adamlar bu kadar da açık açık bunu söylemiyorlardır. Yani belki sokakta gördüğümüz avam cahil bir şey bilmeyenler onlar belki böyle ikna olmuştur ama bunların mürekkep yalay yalamış olanı, okumuş ilim sahibi olanları böyle söylemiyorlardır. En azından onların elinde daha orijinal şüpheler vardır diye düşünüyor olabilirsiniz. Bu Alevi Maliki denilen zat kişi Allah kendisini hak ettiğiyle muamele etsin. Diyor ki bu kitabında bakın arkadaşlar meseleyi şöyle takdir ediyor. O kitaptan 3 tane ayrı paragraf aldım. Şimdi bunları birleştireceğiz bakın ne çıkacak ortaya. Diyor ki sahih olan itikat, sahih doğru itikat kulların ve fiillerin yaratıcısının Allah olduğuna inanmak. Şimdi mukaddime yapıyor. Neymiş sahih itikat? Bizim de yaratıcımızın, bizim yaptıklarımızın da yaratıcısının Allah olduğuna inanmaktır. Kulları ve fiillerini yaratan odur. İster ölü, ister dili, ondan başka kimsenin bir tesiri yoktur. Kainatta ister ölü olsun, kabirdeki bir evliya olsun, ister hayattaki birisi olsun. Hiç kimsenin kainatta bir tesiri yoktur direkt o. Diyor ki sonunda tevhid tamı tamına işte bu itikattır. Neymiş ona göre tevhid itikadı? Resullerin gönderdiği din Allah'ın tek başına yaratıcı olduğuna inanmaktır. Bizi ve fiillerimizi yaratan tek başına Allah'tır. Ve ölü dürü Allah'tan başka hiç kimse kainatta direkt tasarruf edemez. İşte doğru itikat budur, sahih itikat budur. Tevhid işte tamı tamına budur. Aynen böyle söylüyor. Yani eğer sen seni yaratanın ve senin yaptıklarını yaratanın Allah olduğuna itikad ediyorsun. Ve Allah'tan başka çayinatta hiç kimsenin mutlak olarak tasarruf edemeyeceğine inanıyorsan işte sen artık sahih bir itikad üzerindesin. Sen muvahhid bir kimsesin, tevhid üzerindesin. Cevap vereceğiz şimdi dursun. Bu ne? Şimdi bakın bu birinci mukaddime. Böyle bir mukaddime yapıyor. Sahih itikad budur. Bundan sonra <gülüyor> diyor ki Müslümanların söyleye geldikleri sözler arasında bir şeyi Allah'tan başkasına itimat etme gibi şeyler görülürse adam Müslüman sahih bir itikada sahip tevhid itikadına sahip birisi kendi anlattığı şekliyle Allah'tan başkasına yaratıcı olmadığına inanan Allah'ın mutlak tasarruf sahibi olduğuna inanan onun tabiriyle gerçek bir sahih Müslüman muvahhid eğer bu kimseden bir şeyi bir işi Allah'tan başkasına isnat etme gibi sözler sadır olursa mesela ne gibi şeyhim beni geldi kurtardı hastalığıma şeyhim şifa verdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yetişti filancayı kurtardı gibi ve bu isnat etme burada herhangi bir tefrik yapmamış ister böyle örneğini verdiğim gibi haberi şeyleri isnat etme olsun yani şeyh geldi beni kurtardı gibi ister talebi şeylere onlara isnat etme olsun yani ne gibi Ey şeyhim gel beni kurtar. Ya Resulullah bu ümmete yetiş. Ey filanca medet gibi bu isnad etme ister haberi olsun ister böyle talebi olsun. Diyor ki eğer böyle sahih itikada sahip Müslümandan bu söz, böyle sözler çıkarsa diyor ki bu sözleri mecazı akliye hamletmek icap eder. Mecazı akli bu çok mühim bir şüpheleri bunlar. Mecazı akli diye bir şey var diyorlar. Yani onlar bu sözleri mecaz olarak söylüyorlar. Bunların mecaz olduğunu nereden anlıyoruz? Aklen anlıyoruz. Aklen anlıyoruz. Peki bunların mecazı bu şekilde akli olarak nereden çıkartmamız lazım? Şuradan çıkartmamız lazım. Birinci mukaddime de ne dedi? Sahih itikat nedir? Allah'ın tek yegane yaratıcı olduğuna inanmaktır. Eğer buna inanıyorsa bir kimse, bununla beraber, bu sözüyle beraber, yetiş ey filanca, kurtar bizi ya Resulallah... İşte günahlarımızı affet ey filanca. Benim borcumu gider hastama şifa ver ey filanca gibi. Allah'tan başkasına yalvarıyorsa bu kimse o sahih itikatla beraber direkt ona yalvarmayı kastetecek değil ya. O yüzden aklım biz ne anlıyoruz onun bu sözünden? Ne anlamamız lazım? Onun şöyle dediğini anlamamız lazım. Ey filanca sen benim adıma Allah'a dua et de Allah benim hastamı iyileştirsin. Sen benim adıma Allah'a yönel de Allah benim borcumu gidersin vesaire. Aslında onlar böyle demek istiyorlardır. Diyor ki onların sözlerini buraya hamletmek neymiş? İcab eder diyor. İcab etmek ne demek Türkçe'de? Vaciptir yahu. Aklen. Mümkün mü diyor şimdi o adam? Adam hem Allah'ın yaratıcı olduğuna inansın sonra da Allah'tan başkasına dua etsin. Böyle bir şey olmaz. Oluyorsa bu nedir diyor. Neyi gösteriyordur? O kimsenin dua ettiği, yalvardığı kimseden kendisi için dua etmesini istiyor olduğunu gösterir. Aklen böyle. Adam Allah'ın Yaratıcı olduğuna inanmakla beraber başka türlüsünü kastedecek değil ya. Tamam mı? Böyle arkasından diyor ki Ey Allah'ın peygamberi bana şifa ver. Şefaat değil dikkat edin şifa ver. Yani bana şefaat et dese, orada biraz belki şüphe daha kuvvetli filan. Ey Allah'ın Resulü bana şifa ver. Yani benim hastalığımı iyileştir. Beni borcumdan kurtar gibi sözler söyleyenler. Bu Alevi Maliki diyor ki yani biri, biri diyorsa ki birini gördünüz. Muhyiddin Müslüman. Sahih itikada sahip. Kendi tarif ettiği şekilde. Diyorsa ki ya Resulallah bana şifa ver. Ya Resulallah benim borcumu gider. Ya Resulallah bizi bu düşmanlardan kurtar. Gibi sözler söylüyorsa. Diyor ki bu sözleriyle ancak ve ancak. Şifa bulayım diye bana şefaat et. Yani bana dua et. Borcumu ödeyebileyim diye bana dua et. Benim bu işim için Allah'a sen yönel demek istemektedirler. Neden? Neden? Adam muahhit olmakla beraber, sahih itikada sahip olmakla beraber başka türlüsünü kastedecek değil ya. Bundan başkasını kast edemeyeceği için onun bu sözlerini buraya hamletmek vaciptir, icap eder diyor. Diyor ki onlardan Allah'ın kendilerine bunu yapma gücü ve yetkisi verdiği dua ve şefaatten başka bir şey istememektedirler. Anladık mı arkadaşlar şüpheyi? Diyor ki bu zat... Gerçek inanç, sahih, sahih akide, doğru din, Allah'tan başka yaratıcı olmadığına inanmaktır. Doğru mu bu? Eğer doğru din, onun söylediği gibi olsaydı, bu doğru dinin üzerinde ondan önce, o dünyaya gelmeden 1400 sene önce kimler vardı? Müşrikler vardı, Ebu Cehil vardı, Ebu Leheb vardı. Onlar da bu doğru din üzerindeydiler. Onun tabiriyle. Allah'tan başka yaratıcı olduğuna mı inanıyorlardı? Hayır, kella. Ondan başka kimsenin bir tesiri yoktur. Doğru inanç sahih akide işte budur diyor. Allah'tan başka hiç kimsenin mutlak olarak tesiri yoktur, tasarrufu yoktur kainatta. Eğer doğru inanç bu olsaydı, bu sözü söyleyenden yüzlerce sene evvel olmuşluklar da bu doğru inanç üzerinde idiler. Diyor ki işte tevhid tamı tamına işte bu bu itikattır. Allah'tan başka yaratıcı olmadığına inanıyorsan, Allah'tan başka tasarruf eden olmadığına inanıyorsan işlesen tamı tamına nesin diyor muvahitsin ya subhanallah eğer mesele bunun dediği gibi olsaydı eğer bu itikada sahip olmak bu şekilde inanmak sahih akide olsaydı tamı tamına tevhid bu olsaydı o zaman biz herhalde tekfirciyiz Ebu Cehil Ebu Cehil Ebu Leheb bunları müşrik derken Müslümanları biz tekfir ediyoruz o zaman tevhid ehlini muvahitle tekfir ediyoruz onları kafir müşrik sayıyoruz o zaman Zira Allah'ın apaçık ayetlerde anlattığı üzere onlar zaten bu akide-i sahibidiler. Şimdi bana söyleyin Allah için. Bu okuduğumuz ve okumadığımız bu konuyla alakalı. Bu ayetleri gördüğü halde bunu söyleyen kimse Allah'ın gözünü kalbini mühürlediği kulağını kalbini mühürlediği, gözüne perde indirdiği kimseden başka kim olabilir? Başka bir ihtimal var mı ya? Bu kimse summun, bukmun, umyun fahum la yübserundan başka kim olabilir? Diyor ki işte gerçek tevhid budur. He, bununla beraber işte bu tevhide sahip olmakla bu itikada sahip olmakla beraber bir Müslümanı yani bu itikada sahip birini gördüysen Allah'tan başkasına yöneliyor ona yalvarıyor açıkça böyle onun vasıtasıyla yüzü su hürmeti için hatta şefaat bile değil kullandığı lafızlar bunlar bana bana şifa ver diyor ya Resulallah hastalığına şifa ver bir dese beni borçtan kurtar dese bu sözleri nereye hamletmek vaciptir bizim için? Yani bu adam aslında ona yalvarmıyor. Şöyle diyor. Ya Resulallah benim için Allah dua et de Allah benim hastama şifa versin. Allah benim borcumu gidersin. İşte ne diyor? Bunun ismi neymiş bu? Mecaz-ı akli. Aklen. Biz akli olarak biliyoruz ki burada bir mecaz var. Yoksa bir mümin muvahhit olan kimse onun tabiriyle başka türlüsünü kastedecek değil ya. Aynı yapılan şey şu değil mi? Bu miskin şunun farkında değil. Yahu eğer o müşriklere bu cehille böyle sizin bu mecaz akliliği mesabını biliyor olsalardı onlar da onlar da derlerdi ki ki zaten böyle söylediler başka cümlelerle. Ya biz zaten Allah'ın yaratıcı olduğuna inanıyoruz. Onun tasarruf sahibi olduğuna inanıyoruz. Ondan başkasının fayda ve zarar vermeyeceğine inanıyoruz. Biz bu aracılara yalvarırken aslında neyi kastediyoruz? Eylat Eymenat Uzze sen Allah'a yalvar da benim bu işimi görsün. Sen Allah'a yönel de benim hastama şifa versin. Böyle değil mi? Böyle. Ama onlarda hüccet belki zayıftı. Mecazi aklıyı bilmiyorlardı. Bu şekilde bunu ortaya koyamadılar. Yoksa yaptıkları şey aynı değil mi? Seni kim yarattın deyince Allah diyor. Rızkını kim veriyor deyince Allah diyor. Sonra gidiyor bunlara yalvarıyor. Peki buna ne yalvarıyorsun deyince ne cevap veriyor? Beni Allah'a yaklaştırsın diye yalvarıyorum diyor. Allah katında bana şefaat edecek diye yalvarıyorum diyor. Yani ben bunun... Yaratan, rızık veren, fayda zarar vermeye sahip olan birisi olduğu için mi ona yalvarıyorum diyor. Hayır. Ebu Cehil hangi mezhepte o zaman bu konuda? Ha bu mecazi akli mezhebinde. Eğer bugün La İlahe İllallah, Muhammedun Resulullah söylüyorlar diye ve bu sözleriyle Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Bizim de fiillerimizin de yaratıcısı Allah'tır. Allah'tan başka kainatta mutlak tasarrufa hiç kimse sahip değildir. Ben başka bir anlamı kastetmeden kendini gerçek muahhit zanneden bir kimse bu sözleriyle sahih itikada sahip olduğunu düşünen bir kimse Allah'ın dışındaki ölülere mezarl işte mezarlarda yatanlara velilere nebilere yalvardığında onlara dua ettiğinde onun bu yalvarmasının duasını mecazi hamle mecaz akliye hamletmemizi bekliyor istiyorsa bizim evveliyetli olarak kimin şirkini mecaz ham ak akliye hamletmemizi icap eder? müşriklerinkini oraya hamletmemizi icap eder Zira aynı suret. Buna yalvarıyor. Sorduğun zaman ne diyor? Ben aslında Allah'a yönelde benim işimi görsün demek istiyorum. Diyor. Subhanallah. Gördük mü arkadaşlar? Bunu söyleyen adam var ya Şu za bu zamanda şimdi bunun bu kitabın Türkçe'yle tercüme etmişler. Şu anda bunların imamlarından bir tanesi. En okumuş etmiş adamlarından bir tanesi. Bu adam görmedi mi dersiniz bu okuduğumuz ayet-i Allah alem belki Allah'ın kitabı belki hafızdır. Kuvvetle muhtemel hafızdır. Belki Allah'ın kitabının başından sonuna oturup mecliste de tefsir ediyordur insanlar. Bu ayetleri görmedi mi dersiniz? Müşriklerin Allah'ın yaratıcı olduğuna inandıklarını ikrar ettiği ayetleri görmedi mi dersiniz? Bunları bilmiyor mu dersiniz? Yok. Böyle bir ihtimal yok. Bunları mutlaka gördü, mutlaka biliyor. Ancak Allah bir kimseye nur vermezse o kimsenin nuru Olmaz. Allah birinin kalbini, gözünü, kulaklarını mühürlerse, gözüne perde indirirse bu kimse hakkı hidayeti göremez. İşte böyle. Aynı şüphe bak. Onlar sadece onun isminin mecazi olduğunu bilmiyorlardı. Bunlar buna güzel bir isim koymuşlar. Aynı şüphe. Şüphe neden aynı? Çünkü rasullerin düşmanı olan bu insi ve cinni şeytanlar aynı olduğu için, en azından cinnileri aynı olduğu için o zaman neyi vahyetmişse şimdi gelip bunlara aynını vahyediyor. O zaman Resullere neyle itiraz etmişlerse bugün o Resullerin varislerine aynı ile itiraz ediyorlar. Aynı ile itiraz ediyorlar. Ne diyordum? Eğer ben böyle söylersem şefaat, ya Resulallah bana hastama şifa ver dersem ben neyi kastediyorum aslında? Ben onun Allah katında bana şefaatçi olacağını kastediyorum. Ey filanca benim borcumu gider derken aslında ben neyi kastediyorum? Bu sözümü benim bu duamı Allah'a arz etsin diye beni Allah'a yaklaştırsın diye etsin söylüyorum. İşte cevap aynı cevap. Fiil aynı fiil. Yani kardeşlerin şirk aynı şirk. O şirkin şüpheleri de aynı şüpheler. O müşrikler de aynı müşrikler. itikatları da aynı bak söylüyordum. Sahih itikat budur. O, o dediğin sahih itikada o müşrik de sahipti. Yaptığı iş aynı, ona yalvarıyor o da ona yalvarıyor. Gerekçesi de aynı, onun gerekçesi de aynıydı. Zira vahyden aynı beslendikleri kanal aynı kanal. Diyor ki Şeyh Rahimahullah işte eğer böyle söylerse sen de onlara Allah Subhanehu ve Teala'nın ayetlerinde apaçık bir şekilde beyan ettiği gibi müşriklerin de bu tevhidi bahsettikleri bu tevhidi ikrar ediyor olduklarını haber ver. Hangi tevhid bu? Rububiyet tevhidi. Allah Azze ve Celle'yi Rab olmasında kainatın tek başına Rabbi olmasında birleme meselesi. Müşriklerin de bunu biliyor bunu kabul ediyor olduklarını onlara haber ver müşriklerin de putlarıyla alakalı böyle bir itikala sahip olmadıklarını ve bunu söylediklerini onlara haber ver. O ilahlara onların putlarına sadece onların itibarları için yöneldiklerini, kendilerine şefaat etsinler diye yöneldiklerini bunu da açık açık söylediklerini Allah'ın kitabından onlara oku. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ ذُلفًا Allah'ın dışında Başka veliler dinemler ne derler? Biz bunlara bizi sadece Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Ya'budun <gülüyor> min dunillahi ma la yedurruhum ma la yenfa'uhum ve yekulun ha'ulai şefaa'una indallah. Allah'ın dışında kendilerine fayda da vermeyecek, zarar da vermeyecek şeylere ibadet ediyorlar. Ne diyorlar? Bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir. Ayetteki bu kayıt var ya arkadaşlar. Allah'ın dışında kendilerine fayda da vermeyecek, zarar da vermeyecek. Bu, bu onların fayda ve zarar vermediği sadece bizim cihetimizden bir tespit değil. Onların indinde de geçerli bir tespit. Eğer böyle olmasa derlerdi? Hayır onlar fayda ve zarar veriyor derlerdi. Allah bunu burada zikretmiş. Bu kayıt onların indinde de müsellem bir kayıt. Yani bu Allah'ın dışında fayda ve zarar vermeyecek olan şeye yalvardığının, yalvardığı şeyin fayda ve zarar vermeyecek olduğunun o da bilincinde. Aksi olsaydı itiraz ederdi. Hayır ne münasebet derdi. Fayda da verir zarar da verir derdi. Hayır. Ve diyorlar? Bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimiz olacak. Yani bizim dualarımızı Allah'a arz edecekler. Anlaşıldı mı? Birinci şüphe ve cevabı. Bu en yaygın şey. Haşa biz şirk koşmuyoruz. Haşa biz tevhidi kabul ediyoruz. Allah vardır, birdir, yaratıcıdır. Her şeyin sahibidir, malikidir. Ondan başka kimse yaratamaz, rızık veremez. Bu dünyada Allah'tan başka bir rab yoktur. Yani ben bu itikada sahip olmakla beraber ne söz söylersem söyleyeyim, ne amel işlerse işleyeyim, ne halt edersem edeyim Müşrik olma mümkün değil. Zira ben bak, tevhidi ikrar ediyorum. Peki ikrar ettiğin tevhid hangi tevhid? Ebu Cehil'in de ikrar ettiği rububiyet tevhidi. Fe'in <gülüyor> kâle <gülüyor> eğer derse ki inne ula il âyâti o okuduğun ayetler var ya o müşriklerden bahseden, onların inançlarından bahseden, onların putlara taptığından bahseden, onların müşrik olduğundan bahseden, cehennemde ebedi kalacaklarından bahseden, bu okuduğun ayetler var ya Nezlet fi men ya'budul asnâm. Kim hakkında inmiş? Putlara tapan kimsenin hakkında inmiş. O bak, okuduğun ayetler kimlerle alakalı? Putlara tapan müşriklerle alakalı. Sonra diyor ki, keyfe teca'alûne s-salihîne mihlel Ne diyor? Sen şimdi nasıl olur da salihleri, velileri o putlarla bir tutarsın? Nasıl olur da salihleri, velileri o putlar gibi kabul edersin? Anladın mı arkadaşlar itiraz? Ne diyor o bahsettiğin ayetler? O müşrikler Allah'ın dışında kime ibadet ediyorlardı? Putlara tapıyorlardı. O yüzden müşrik oldular. Şimdi sen tutup o putlarla bu salihleri bir mi tutuyorsun? Em keyfe tec'alun el anbiya asnama? Veya sen nasıl olur da peygamberleri, nebileri putlar gibi yaparsın? Putlarla bir tutarsın. İtiraz bu. Şeyh'in zamanında da bu itirazı yapmışlar. Aradan bu kadar zaman geçti. Bugün hala aynı itirazı yapıyorlar. Yeni yakın zamanda bir kitap çıkmış galiba arkadaşlar söylediler. Hem de ilahiyatçı 2-3 kişi toplanmışlar. Ne cidden çıkan fitne. Böyle mi hocam ismi? Evet. Ne cidden çıkan fitne ismiyle bir kitap yazmışlar. Ve orada Allah'ın kitabındaki bu apaçık ayetlere şöyle cevap veriyorlar. Diyorlar ki: "Onlar müşrik oldular. Cehennemde ebedi kalacaklar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlarla savaştı, onları öldürdü." Mallarını kanlarını helal etti. Niye? Çünkü onlar aracı olarak putları tayin etmişlerdi. Onların aracıları putlar idi. Putlar. Diyor ki şimdi bizim aracılarımız kim? Evliya, salihler. Yahu arada bu kadar fark varken nasıl bizi onlara ihlak edersiniz? İşte ellerindeki en kuvvetli şeyler bunlar. İnsanları toplulukları, kitleleri aldattıkları Allah'ın yolundan, Resuller'in alı alıkoydukları en temel şeyler bunlar. Nasıl olur da siz peygamberleri evliyayı bu putlarla bir tutarsınız? Şüphe bu. Diyor ki Şeyh rahimehullah, "Fecevibhu bima taqaddem." Sen yine ona daha önce geçen şekilde cevap ver. Anlattığımız takrir ettiğimiz şekilde cevap ver. Bir kere şunun, bir kere şunun bilinmesi şart. Bu batıl ehlinin kullandığı en büyük şeylerden bir tanesi. Söz aslı itibariyle hak bir söz belki. Hak bir mevkiifte ehli hak tarafından söylenmiş. Şimdi biz bunlara müşriklerle alakalı. Onların yaptıklarıyla alakalı. Hangi ayeti, hangi hadisi delil getirsek ne diyorlar? Bu ayetler müşriklerle alakalıydı. Sen nasıl bu ayetleri müminler üzerine tatbik edersin? Bu ayetler müşriklerle alakalı, bir şey getiriyorsun. Diyor ki bu ayetler Yahudilerle alakalıydı. Bu ayetler Hristiyanlarla alakalı. Bu ayetler müşriklerle alakalı. Sen nasıl bizim üzerimize bunu delil olarak getirebilirsin? Yani şunu demek istiyorlar. Allah'ın kitabındaki bu ayetler var ya işte bundan belli bir zaman önce yaşamış. O kimselerin zatına münhasırdı. Sadece onlardan bahsediyordu. Artık bu ayetlerin muhatabı, bu ayetlerin kapsamına gelecek kimse kalmamıştır. Yani artık kıyamete kadar kıyamete kadar gelecek insanların içinde bu ayetlerde bahsedilen kişilerin yaptığı amelleri yapan, onların söylediği sözleri söyleyen, onların taşıdığı itikatları taşıyan, kimler gelirse gelsin, senin bu ayetleri onlar üzerine tatbik etme gibi bir şansın Yok zira bu ayet kimden bahsediyor bu müşrik ayetleri? Ebu Cehil'e ne bu lehepten bahsediyor? Onlar da bittiler konu. Kapandı. Bu ayetlerin delaletini iptal etmek için ileri sürdükleri önemli şeylerden bir tanesi. En fazla ileri sürdükleri şeylerden bir tanesi. Bu ayetler müşrikler hakkında. Biz Müslümanız o zaman bize tatbik edilmez. İyi de aynı şeyi söylüyorsunuz. İyi de aynı işi yapıyorsunuz. Ve aynı itikadı besleyerek yapıyorsunuz. Ve bu, ve bu aynı şeyi söylerken, aynı itikadı yaparken, aynı amel işlerken, aynı gerekçeleri de ortaya koyuyorsunuz. Aradaki fark sadece sizin kendinize Müslüman demeniz mi? Aynı şey. Bizim indimizde ehl-i sünnet indinde muhtemel olan şey, ayetin indiği sebebin hususiyeti değildir. Ayetin lafzının, manasının umumiyetidir. Anladınız mı? Ayet hususi bir sebep inmiş olabilir. Bu şu mu demek olacak? Ayet sadece o konuyla alakalıdır. Hayır. Ayetin manasının, lafzının umumu o konu ve onun benzeri olan her şeyi kapsar. Sadece onunla alakalı mıdır? Hayır değildir. Bu meselenin birinci ciheti. İkinci ciheti, bu şüpheyi irade eden adam zannediyor ki, bu şüpheyi irade eden adam zannediyor ki, onların ibadet ettikleri, vasıta yaptıkları bu putlar neydi bunlar? Taş, tahta, ağaç, odun, bilmem böyle bir şeyler. Hiçbir manası olmayan şeyler. E bizim vahtalarımız kimler? Evliya, enbiya, salihler. Sen nasıl olur da evliyayı, enbiya, salihleri bu taşla, tahtayla bir tutarsın, denk tutarsın? Buradaki düştüğü hata ne? Onun müşriğin ibadet ettiği ilahi ile alakalı doğru bilgiye sahip olmaması. Bu bilgiyi doğru kaynaklardan edinmiş olmaması. Zira senin burada put diye isimlendirdiğin, Sanem dediğin, peygamberle putu bir mi tutacaksın dediğin o put var ya, yahu o da zaten ya bir peygamberdi, ya da bir evliyaydı, ya da veliydi, ya da salihti. Bu meselenin de takrili bu kitabın mukaddemesinde inşallah ayrıntılı bir şekilde geçti hatırlayacaksınız. Hatırlayın Nuh Aleyhisselam'ın kavminde şirkin zuhur etmesini, Allah'ın kitabında Nuh suresinde zikrettiği, veddin, suanın, yegutun, yaukun kimler olduğunu i̇bn Ömer radiyallahu anh i̇bn İb, İb, Abbas radıyallahu anh i̇bn Abbas radıyallahu anh nasıl haber veriyor? Bunlar kimdiler? Bunlar Nuh'un kavimindeki salihlerdi. Lat kimdi? Bu kavimdeki salih kimselerdi. Yani müşrik hiçbir şeyi olmayan, hiçbir taraflı ilişkilendirmediği ağacı, tahtayı, taşı yontup da buna ibadet ediyor değildi ki. Onun senin put dediğin şey ya bir salihin kabriydi ya kabrin başındaki taştı ya kabrenin başındaki ağaçtı. Yani eğer sen aradaki bu farktan dolayı hükmü iptal etmek istiyorsan yani onlar puta tapıyordu biz nebileri vasıta kılıyoruz, peygamberleri vasıta kılıyoruz diyorsan aradaki fark bu ise arada aslında zaten bir fark yok. Üçüncüsü diyelim dediğiniz doğru. Diyelim onlar onların taptığı bu putların salihlerle veilerle bir ilgisi yoktu. Diyelim bunlar gerçekten bu kadar gerizekalılardı. Taşları tahtaları oyup ne olduğunu bilir. Onları hiçbir mukaddes hiçbir yüce mefhumla ilişkilendirmeden Allah ile aralarını aracı ediyorlardı. O anlamsız tahtanın taşın Allah katında kendine şefaat edeceğine inanıyordu. Adam bu kadar demek ki konuyu açmış. Diyelim böyleydi. Peki siz şunu nereden çıkardınız? Allah'ın dışında kendisine yalvarılan Dua edilen, ibadet edilen kimse, şahıs, şey, nesne, taş, ağaç, tahta gibi cansız varlıklar olduğu zaman bu şirk olur da. Evliya, enbiya, melekler gibi canlı kutsal varlıklar olduğunda bu şirk olmaz. Allah'ın kendisinden başka hiç kimseye yalvarılmaması gerektiğini, kendi dışında yalvarılan her bir şeyin mahluk olduğunu, hiçbir şeye malik olmadığını, وَلَا تَدْعُو مَا buyurduğunu, bunu da mı duymadın? Allah, Allah ile beraber hiç kimseye dua etmeye mı derken, yani Allah ile beraber cansız varlıklardan, taş, tahta, ağaç gibi hiçbir şeye mi dua etme diyor, yoksa Allah'ın dışında her bir şeyi, her bir kesimi kastediyor. Bu da çok açık değil mi? O zaman bu itiraz sahibi de bu üç vecihten, itirazında bu itirazın şüphesini dayandıracağı hiçbir taraf yok. Ama insanları bununla kandırıyorlar. Çünkü insanların şirk ile alakalı, müşrik ile alakalı tasavvuru, Çağrı filminde öğrendiğinden ibaret. Orada bir tahta var. Kendi yontmuş. Hiçbir kutsal figürle ilişiği yok bu tahtanın. Ona secde ediyor. Onu vasıta etmiş. O zaman nedir? Eşit demek ki tahtayı vasıta eden müşrik olur. Ağacı vasıta eden müşrik olur. Taşı vasıta eden müşrik olur. Ama evliyayı vasıta eden müşrik olmaz. Varmaya çalıştığı yer burası. Şeyh diyor ki Rahimahullah. Feinnehu اِذَا اَقَرَّ اَنَّ الْكُفَّارَ يَشْهَدُونَ بِالرُّبُوبِيَّةِ كُلِّهَا لِلّٰهِ Eğer o kimse, birinci şüpheden sonra, müşriklerin de gerçekten tamamıyla rububiyetin Allah'a ait olduğunu ikrar ederse, ikrar ediyor olduklarını kabul ederse, adama okuduk ayetleri, dedik ki bak Allah böyle buyuruyor, onlara sorduğun zaman böyle cevap veriyorlar, rububiyetle alakalı, yaratma, rızık ile alakalı, Allah ile alakalı itikatları bu. Eğer bunu kabul ettiyse, bütün bu konularda, Allah'ı biliyor olduklarını, tevhid sahibi olduklarını, Allah'a iniyor olduklarını kabul ederse "Ve ennahum ma radu mimma illa şefaa". Onların omnişliklerin, kastettikleri, yöneldikleri, vasıta edindikleri, aracı edindikleri bu şeylerden şefaat dışında bir beklentileri olmadığını da ikrar ederse etmek zorunda mı? Etmek zorunda. Bu Allah'ın bu sözleri çok açık değil mi? Böyle diyorlar. Allah'ın dışında fayda da vermez, zarar da vermez şey, ibadet ediyor. Arkasından ne diyor? Bu Allah katında bana şefaat edecek. Bu ayeti gören müminin bunu ikrar növsü gibi bir ihtimal biz düşünmüyoruz. Eğer bunlar da ikrar ederse, "Velakin ancak bununla beraber erade en yufrik beyne bütün bunlarla beraber. Yani onların rububiyeti kabul ediyor olduklarını gördükten sonra, onların şirk koşarken ki tek gerekçelerini şefaat isteme olduğunu Allah'a yakınlaşma istemi olduğunu söylediklerini gördükten bildikten sonra yine de onlar ile kendi arasında bir fark olduğunu ortaya koyuyorsa bu farkın gerekçesi olarak da onların ve onların aracı koydukları aracılar tahtalar taşlar ağaçlar yani putlardı bizim aracılarımızda veriyle Salihler enbiyalar yani kutsallardır bu gerekçeyle arada bir fark olduğunu söylerse diyor ki Ferdi kurlahhu ennel ku onu şunlardan Kafirlerden bazıları minhum men yedu'ul asnam evet kabul edelim. Onlardan bazıları senin dediği gibi putlara tapıyorlardı. Diyelim ki bu putlar esasen bizim dediğimiz gibi salihler veriler falan değil. Böyle anlamsız taş tahta diyelim böyle evet. Putlara tapıyorlardı. Ve minhum men yedu'ul evliya ancak onlardan bazıları da kime ibadet ediyorlardı? Evliyaya ibadet ediyorlardı. Ellezine kâle allâhu fihim Allah zira onlar hakkında şöyle buyuruyor: Ula ikelledi ne ne. Onların kendilerine taptığı o kimseler var ya. Onların kendilerine taptığı o kimseler var ya. Kimseler diye tercüme ettim. O şeyler demedim çünkü ayette kullanılan ibare kimseler, kişiler, akıllı akıllı varlıklar için kullanılan bir ifade. Elledi buradaki? Akıllı varlıklar için bu yani taş için tahta için elledi ellediye denmez. Akıllı varlıklar içindedir. O yüzden ki o şeyler için demiyoruz, o kimseler için. Allah diyor ki, onların ibadet ettiği o kimseler var ya, يَبْتَغُونَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَس۪يلَةَ اَيُّهُمْ akrab Onların o ibadet ettiği kimselerin bizatihi kendileri, hangisi acaba daha yakın diye, bizi Allah'a hangisi daha yaklaştırır diye, Allah'a ulaşmak için vesileler arayan kimselerdir. Allah'ın rahmetini uman, Allah'ın azabından korkan kimselerdir. Bu vasıflar kime ait vasıflar? Taşın, taş, bu vasıfı taşıyabilir mi? Ağaç tahta bu vasıfı taşıyabilir mi? Yani diyor ki Allah onların taptıkları putlar var ya. Neymiş bu putlar? Onların kendileri Allah'a yakınlaşmak için çareler arıyorlar. Allah'ın azabından korkuyorlar. Allah'ın rahmetini ümit ediyorlar. Allah'ın azabından korkmak, onun rahmetini ümit etmek, Allah'a yakınlaşmak için, onun rızasını kazanmak için, Sebepler aramak. Bunlar kimin evsafı? Akıl sahibi. Evliyanın Allah'ın velilerinin, salihlerin vasıfları bunlar. Taşın tahtanın böyle bir vasıfı yok. Salihlerin vasıfı. Yani yani ne demek? Demek ki onların taptıkları arasında, onların ibadettikleri putlar arasında kimler de vardı? Salihler de vardı. Bunu beyan et. Sonra ve yedûûne İsa bin Meryem. Onlardan bir kısmı kime ibadet ediyordu? Meryem oğlu İsa'ya ibadet ediyordu. Yani Allah Sadece taşa tahtaya ibadet edenleri kafir, müşrik saydı da İsa'ya ibadet edenleri mümin mi saydı? Bu nasıl mukayese? Diyor ki ve ummahu İsa'ya ve onun annesine ibadet ediyorlardı. Ve kad Allahu allah Teala Allah Subhanehu Teala şöyle buyurdu. Ve mel mesihübnu meryem illa rasulun Meryem oğlu İsa bir rasulden başka bir şey değil. Sadece bir elçiydi. Kad halet min kablihir rusul Kendisinden önce de nece rasuller gelmiş bir resuldü. Kendisinden önce nasıl rasuller varsa o da onlar gibi bir resuldü. Ve ummuhu siddika. Ve annesi neydi? Sıddıka birisiydi. Diyor ki Allah din devamında. İlla resulun kad min qablihi rusul ve siddika kana Diyor ki Allah ve o ikisi Yemek yiyen kimselerdi. Aceyip değil mi buradaki ifade? Hı. Yemek yiyen kimselerdi. Yani ne demek yemek yiyen kimseler? <gülüyor> Yemeye ihtiyacı olan kimselerdi. Aciz, muhtaç. muhtaç olan kimselerdi. Yani mahluk idiler. Bak bu yemek yemenin başka lazımları da var. Belki Enbiyaullah ile alakalı edepsizlik addedilecek ama öyle değil. Çünkü burada verilen şey bu. Onların beşer olduğu ikrar ediliyor. Yemek yemenin bu dünyada başka ne lazımı var? Yemek yiyen ne yapar? bu, bu yeme yedi yeme. Tuvaleti, tuvalete gider yani onlar yemek yiyen ve sonra tuvalete giden, tuvalet ihtiyacı gören yani sair, beşerin sahip olduğu bu acziyet bu fakirlik özelliklerine sahip kimselerdi bunu Allah Subhanahu teala onların bu acziyetini hangi beyanda, hangi beyanda izah etmek takrir etmek durumunda kalmış çünkü onlara ibadet ediliyordu çünkü onlara da dua ediliyordu Allah diyor ki onlara dua edilmez onlara ibadet edilmez İsa resuldü, annesi Sıddıktı. Onlar yemek yiyen kimselerdi. ibadet değil, değil mi? Onlar yemek yiyen kimselerdi. Yani onlar beşerdi, acizdi kendilerine ibadet edilmez. Diyor ki: "Vezkur kavluhu Teala. Yine ona Allah azze ve celle'nin şu buyurunu oku. Ve yawma yahşuruhum cem'an." Sonra Allah kıyamet günleri onların hepsini haş edince, "Fümme yaqulu lil Sonra meleklere şöyle der: "Ehaula iyyakum kano ya'budun." Bunlar mı size ibadet ediyorlardı? Allah meleklere böyle soracak. Bunlar mı size ibadet ediyorlardı? <gülüyor> Melekler derler ki hayır ya Rabbi, biz seni tenzih ederiz, seni tesbih ederiz. Bilakis onlar cinlere ibadet ediyorlardı. Onların çoğu onlara iman ediyorlardı. Şahit nayeti kelimedeki, kerimedeki? Yani meleklere ibadet ettiğini zanneden, dünyada meleklere ibadet ettiğini düşünen bir müşrik topluluğu var. Onlar Allah ile ara, aralarına Melekleri bir vasıta koyduğu halde onlar da ne sayıldılar? Müşrik sayıldılar, müşrik oldular. Yani senin bu iddianın, bu fark iddianın bir geçerliliği yok. Allah diyor ya bunlar mı size ibadet ediyorlardı? Demek ki onlara da ibadet ediyorlardı. Ve kavlehu teala, Allah'ın şu buyrunda yine İsa ile alakalı. Ve iz Allahu ya İsa ibn Maryam. Meryem Allah şöyle dediği zaman Ey Meryem oğlu İsa E ente kulte linnâsit tekhidûni ve ummiye ilâheyni min dûnillâh İnsanlara beni ve annemi Allah'ın dışında iki ilah edinin diye sen mi söyledin? Allah kime diyecek bunu? İsa Aleyhisselam. İnsanlara beni ve annemi Allah'ın dışında iki ilah edinin diye sen mi söyledin? Yani neymiş? İsa Aleyhisselam'ı ve annesini Allah'ın dışında ilah eden yani onlara dua eden, onlara aracı koyan müşrikler de varmış. Yani böyle yapanlar da müşrik olurmuş. Öyleyse nedir? Bu batıl sahibinin ortaya koyduğu bu tefrik iddiası yani onlarla bizim bizim aramızda fark var. Onların yaptığı ile bizim yaptığımız arasında fark var. Çünkü onların aracıları putlardı. Bizim aracılarımız evliyadır, salihlerdir, meleklerdir diyen kimsenin sözünün hiçbir gerekçesi olamaz. Puta tapan da, puta aracı yapan da müşriktir. Nebiye, enbiya'ya tapan, onu aracı yapan da müşriktir. Zira hadisatında put zaten nedir? O nebinin, o enbiya'nın, o velinin, o salihin ya kabredir, ya kabrinin başındaki taştır, ya kabrinin yanındaki ağaçtır. Faqul <gülüyor> Bunları okuduktan sonra, bunları beyan ettikten sonra ona da ki: Allaha ennallaha kaffara men Şimdi bak öğrenmiş oldu. Nasıl Allah Subhanahu ve Teala putları kastedeni, putlara yöneleni, onları aracı eden tekfir etmişse ve kaffara ayden aynı şekilde şunları da tekfir etmiştir. Men kasada Salihin Salihleri kastedenleri de onlara yönelen neden yapmış tekfir etmiş onları kafir ve müşrik saymıştır yani Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen kimsenin ağaç olması taş olmasıyla nebi Salih veli olması arasında hiçbir fark yoktur hem de hiçbir fark yoktur Zira o da mahluktur o da mahluktur mahluk olma cihetiyle hiçbir fark var mı yok o da kendisini o da o da kendisini yaratama, yaratamaz. O da kendisini yaratamaz. Baş, başkasını yaratmak şöyle dursun. O da kendisini yaratacak bir halika muhtaçtır. O da kendisini yaratacak bir halika muhtaçtır. O da acizdir, o da o da fakirdir. O da fakirdir. Onda da bu vasıflar olmadığı için, onda da bu vasıflar olmadığı için ne araç ne tas ikisi de Allah'a bu, bu konuda ortak edilemezler. İkisi de müşrik olur. Hatta İmam Muhammed bin Abdullah İbrahimullah hatırlayın, Kavalidler Bağ'ın sonunda Bırakın, sizin bu iddianız, sizi şirk koşmaktan teberri etsin, temize çıkarsın. Siz onlardan daha kötü bir durumdasınız. Zira biz onların taptığı bu ilahların, bu putların, latın, menatın, uzanın, veddin, suvanın, yevutun, yevukun, bunların salih kimseler olduğunu, ayetler, hadisler, seleften gelen eserler ışığında biliyoruz. Onların putları en azından... Salihlerin sembolleriydi. Salihlerin başına kurulmuş şeylerdi. Onların mezarları, onların mezarlarının başına taşlardı. Peki sizin Allah ile, ara, Allah ile aranıza vasıta olarak koyduğunuz bu kimselerin birçoğu bunların birçoğu Subhanallah. Kendileri de utanmadan hayal etmeden kitaplarında açıkça onların menkıbelerinden, faziletlerinden bahsederken bahsettikleri haliydi. Namaz kılmayan, oruç tutmayan, içki içen, fasık, facir, genel eve giden, hayvanlarla ilişkiye giren, livata eden, müritlerinin ne bileyim yatak odasını gözetleyen veyahutta da aklı yerinde olmayan, tuvalet ihtiyacını kendi kendine gideremeyen, necasetten bile temizlenmeye kadir olmayan, ya fasıklar, facirler, belki müşrikler, kafirler, zındıkları araca ediyorsunuz, Onların evliya salih olduğuna itikad ederek veyahut da akli dengesi yerinde olmayan, kendisi mükellef bile olmayan necasetten temizlenmeye bile gücü yetmeyen akılsız, deli, mecnun bu kimseleri Allah ile aranıza evliya ad vasıtaları ad ediyorsunuz. Onlara yalvarıyorsunuz. Onlar öldükleri zaman onların kabirlerine yöneliyorsunuz. onlar ile Allah ile aranızda onları vasıtaklıyorsunuz. Bunlarla alakalı öyle hikayeler anlatıyorlar ki bir gün boş vaktimizde oturup bunları böyle okuyalım dinleyelim yani subhanallah. Böyle gülelim mi ağlayalım mı? Öyle şeyler ki öyle şeyler ya. Yani. Köpek varmış bir tane adam anlatıyor tabakatü levliyatı. Köpek varmış bir tane. Kimin gözüne baksa köpeklerden o köpek bunun peşine takılıp gidiyormuş böyle. Bu öldüğü zaman bu köpek, bu köpek öldüğü zaman bakmışlar bütün köpekler, o, o ülkedeki semtdeki bütün köpekler yaz tutmuşlar, feryatı figan etmişler. Anlamışlar bu köpekte bir şey olduğunu. Onun mezarının üzerine türbe yapmışlar. Tasdik etmez değil mi bunu diyor insan? Böyle anlatıyor. Ya subhanallah. Yani en azından lat'a aracı eden adam biliyoruz. Lat nedir? Lat salih bir adam ya. Allah katında. Peki bu kim? Bu ne? Peki bu facir kim? Bu namazı terk ettiğini söylediğin facir kim? Bu genel eve gittiğini, hayvanlarıyla ilişkiye girdiğini, insanların içinde avretini açtığını, ulu orta işediğini? Ya arkadaşlar... Vallahi bunları kıssalarında, o evliyaların kıssalarında anlatıyorlar. Kitabı için tabakatul evliya. Evliyaların kısa, evliyaların tabakatı kitaplarında, yani filanca hazretleri o kadar büyük veliydi, o kadar büyük veliydi ki, bir gün kürsüde çıkardığı erkeklik organını insanların içinde ve ortaya yaşamaya başladı. Bu kadar büyük hayat. Yahu siz bunların akılları nerede? Subhanallah. Bunların akılları nerede? Böyle diyorlar. Çünkü ne yapmış? Önceden onun bir makamı mevkisi olduğuna inanmış ya. Artık o adam ne kadar saçmalasın, saçmalasın mutlaka bu saçmalığın değil mi? Bu, bu saçmalığın bir hikmeti olacak. Subhanallah. Diyor ki, bu ayetleri dinledikten sonra Allah Subhanahu ve teala'nın putları kastedeni, onlara yöneleni, onları aracı edeni tekfir ettiği gibi enbiyaya, evliyaya, meleklere, salihlere yönelenleri tekfir ettiğini ve katledem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de onlarla savaşmış olduğunu öğrenmiş oluruz. Yani böyle bir fark yok. Putu aracı yapan müşrik olur ama Nebiyi aracı yapan müşrik olmaz. Putaya yalvaran müşrik olur ama ama veliye yalvaran müşrik olmaz. Bu iddia ile böyle bir tefruk böyle bir tefrik ispat olunmaz. Sonra diyor ki şey, fe in eğer derse ki El kuffar يريدون منهم Kafirler onlardan istiyorlardı. Kafirler onlardan istiyorlardı. Wa ana ashhadu an la wa ana ashhadu en Allah huve en nafi'u Ben şahitlik ediyorum ki fayda verecek olan ve zarar verecek olan sadece Allah'tır. La uridu illa minhu. Allah'tan başkasından haşa istemiyorum. Ve salihun leys lehum min el-emri şey. Salihlerin hiçbir şeyden bir pay sahip bir, bir payları yok. Aynı bu hale bir malikini söyledim. Kayınatta bir tesirleri yok. Mutlak tasarrufları yok. Velakin aksuduhum ben onları kastediyorum. Onlara yöneliyorum. Ercu minallahi şefaatuhum. Ne yaparak? Allah'tan onların şefaatlerini umarak murad ederek. Yani murad ettiğim, kastettiğim şey nedir? Onların Şefaatleri Allah katında bana aracılık etmeleri. Diğer şüphelere de benziyor. Vakitimiz biraz açtık. burada tevakuf edelim inşallah. Önümüzdeki hafta hem öncekilerle beraber bunu birleştirelim. Zira bu ilk zikrettiğimiz iki tanesi ve bu üçüncüsü. Bunlar en fazla duy duyacağınız. En fazla duyduklarımız. Halkın da genelini ikna etmede en fazla muvaffak oldukları şüpheler bunlar. Şehadet kelimesi getiren Allah'ın yaratıcı olduğuna iman eden bir kimseyi nasıl tekfir eder? Nasıl bunun müşrik olduğunu söylersiniz? Bu adam nasıl şirk koşuyor olabilir? Haşa. Putu aracı yapan insanla nebiyi, veliyi aracı yapan insan nasıl bir tutarsınız? Bu şirk olursa, buninki nasıl şirk olur? Harşeye bakın. Ve bu biz onlardan istemiyoruz. Biz Allah'ın bir olduğuna şahitlik ediyoruz. Allah'ın fayda ve zarar vermeyince buna şahitlik ediyoruz. Onlara yönelmemizin, onlara iltica etmemizin, dua etmemizin sebebi gerekçesi nedir? Allah katında şefaatlerini umuyoruz. Bizi Allah'a yakınlaştırmalarını diliyoruz. Bu şüphenin cevabı zaten şüphenin neresinde? Zaten şüphenin içinde. Burada tevakkuf edelim inşallah. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edelim. Subhanak Allahu Mubinik. <Sessizlik> Aşhedu an la ilahe illa